Auzubillahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde 13 ve 14. ayet-i kerimeler üzerinde dersin sonlarına doğru kısaca durmuş diğer bazı açıklamaları bu dersin başına bırakmıştık ayetleri hatırlayalım astagfirullah ve kulla insan alzamnahu ta'irahu fi onuk <Sessizlik> biz her insanın boynuna kendi amelini yakasını terk etmeyecek şekilde ne yaptık? Doladık, bıraktık. Her insanın yapması takdir olunmuş ameli kesinlikle onu terk etmez. Mutlaka o amelini işler. Çoğunlukla insanlar bu ve benzeri ifadeleri işittiği zaman Cenab-ı Allah'ın insanı belli amelleri işlemeye mecbur ettiğini anlarlar ve dolayısıyla biz madem belli amelleri işlemek zorundayız, onları işlemeden ölmemiz, veya hayatta kalmamız mümkün değildir. O halde Cenab-ı Allah bizi ne diye mesul tutuyor, amellerimizden ahirette bizi ne diye sorumlu tutacak. Evvela şunu belirtelim. Eğer biz amellerimizi işlemek mecburiyetindeysek ve Cenab-ı Allah bizleri o amelleri iyi veya kötü olsun işlemek zorunda bırakıyorsa, yaptığımız kötülüklerden ceza görmemiz ne kadar mantığa aykırıysa, iyiliklerin karşılığını beklememiz de o kadar mantığa aykırıdır. Ama çoğu zaman biz hep kötülüklerimizin cezasını düşünerek, Buna itiraz eder veya edenlerin çoğunluğu diyelim, itiraz ederler. İyiliklerin karşılıklarını da görme hakkımız veya bekleme hakkımız yok diye düşünmezler. Bunun tabi sebepleri, hikmetleri nelerdir o ayrı bir konudur. Ama çoğunlukla gördüğümüz vakanın böyle olduğu da zannederim hepimiz hemfikiriz. Ancak burada gözden şu nokta kaçırılır. Bir, Cenab-ı Allah insanı iyilikte yapabilecek, kötülükte yapabilecek bir güç de yaratmıştır. Ona bu imkanları vermiştir. İki, iyilik ve kötülük nisbidir, görecelidir. Yani biz insanlar için İyi ve kötüdür. Cenab-ı Allah için hiçbir iyiliğimizin faydası söz konusu değildir. Hiçbir kötülüğümüzün veya günahımızın da ona zarar vermesi mevzu bahis değildir. 3. Cenab-ı Allah her birimizin, hepimizin hayatı boyunca ne zaman, nerede, neyi, nasıl yapacağımızı bilir. Yalnız bizim değil, bütün kainatın her bir halini bütün ayrıntılarıyla bilir. Çünkü bizim için mevzubahis olan gayb, onun için mevzubahis değildir. Bizim için mevzubahis olan zaman, onun için mevzu bahis değildir. Bizim için mevzu bahis olan mekan onun için mevzu bahis değildir. Bizim için mevzu bahis olan her bir işi belli şartlarda güç ve imkanlara sahip olarak yapmamız onun için mevzu bahis değildir. Niçin? Çünkü o Haliktir. Biz ve bütün kainat mahlukuz. Her konuda birbirimizden ayrıyız birbirimizin tıpa tıp aynısı olmamıza imkan yoktur diğer bir husus her şeyi mutlak olarak yaratan Allah'tır diğer bir husus Allah'ın muradına aykırı iradesine aykırı dilemesine aykırı kainatta hiçbir şey meydana gelmez Diğer bir husus, irade ile rıza arasında fark vardır. Allah, kainatta meydana gelen iyi veya kötü bütün işlerin meydana gelmesi ancak onun iradesi ile olur. Ama meydana gelen her bir işten razı olacağı manasına gelmez. Şiir halinde, el emali diye bilinen meşhur bir akide metni vardır. Orada şöyle diyor. Çok açık özlü ve güzel bir ifade. Muridül hayrı ve şerr-i kabihi fakat değilse bil muhali. Yani hayrı da çirkin olan şerri de murad eden odur. O irade eder. Onun iradesiyle olur. Çünkü Allah'ın mülkünde onun iradesine aykırı bir şey meydana gelemez. Mümkün değil. O zaman aciz olur. Allah olamaz haşa. Fakat diyor ve lakin leyse yarda bil muhali veya daha doğrusu bil mihali muhal diye e, yanlış kalması hatırında ilk okutan hocamızın bize bunu yanlış okutmasıydı. Sonradan anladık ki bu kelime muhal değil mihaldir. Mihal Olumsuzluk, kötülük, hata, günah manasına. Fakat mihale yani hatalara, günahlara razı değildir. Muhal, ötreli okunursa mim harfi imkansız manasınadır. Allah için haşa imkansız olmaz ki şey olması mevzu bahis olsun öyle değil. Ne, geçelim o ufak bir ayrıntı çok da önemli değil. O halde bu hususları biz nazar itibarı aldığımız vakit şu neticeye varırız. Cenab-ı Allah bizim ne yapacağımızı bilir ama bizi iyiliği ve kötülüğü yapmak da serbest bırakmış olması sebebiyle bizi ne iyilik yapmaya mecbur eder ne kötülük yapmaya mecbur eder. Ancak Cenab-ı Allah şunu yapar. Neyi yapar? فَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ Yani cimrilik eden, o el-hüsnayı cimrilik eden ve kendisini Allah'a muhtaç görmeyen, yalnız maddi olarak değil, benim Allah'ın dinine ihtiyacım yok, Allah'ın şeriatına ihtiyacım yok, Allah'ın lütfuna ihtiyacım yok, Allah'ın her türlü hiçbir şeyine muhtaç değilim. İstihna budur, Küfürdür bu yani. Kafir niye Allah'a inkar eder? Veya küfrünün manası ne? Benim Allah'a ihtiyacım yok. Onun dinine de ihtiyacım yok. Ben kendime din koyarım. Veya benim gibilerinin koydukları dine tabi olurum der. Ben kendime şeriat koyarım. Ben kainatı kendim yorumlarım. Allah'ın yorumuna ihtiyacım yok. Kainat ile Allah'a Teala'nın tesbihleri beni ilgilendirmez falan. İstigna budur. Ben kendim hallederim. Bu budur. Hem ben ve istigna. Hem cimrilik ediyor, hem müstahniilik ediyor. Peki madem müstahniysin, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Niye cimrilik ediyorsun? Çelişkidir bu. Çelişkidir. Küfür zaten başından sonuna kadar çelişki. Sen şuna ihtiyacım yok buna ihtiyacım yok diyorsan niye cimrisin? niye cimrisin? İnsan niye cimrilik eder? Veya niye bir şeyi elinden çıkarmaz? Verirse eksileceğinden korktuğu için muhtaç olacağından çekildiği için endişe taşıdığı için vermez. Onun için yani bu da Kur'an-ı Kerim'in harika güzelliklerinden birisidir. Allah kelamı yani. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا O yanlış istignası onu nereye götürüyor? El-Hüsnâ'yı yalanlamaya. El-Hüsnâ nedir? Kelime-i Tevhid'dir. Kelime-i Tevhid'i ve bu muhteşem sözün ihtiva ettiği o harikulade mükemmel hakikatleri yalanlıyorsa ne olur o zaman? فَسَنُ lil لِلْعُسْرَةِ ayet kelimeler o kadar özlü ama özlü oldukları kadar o kadar çarpıcıdır ki. Gerçekten anlatmakla bitirmek mümkün değil. فَسَنُ lil لِلْعُسْرَى Biz ona zor olanı kolaylaştıracağız. Zor olan ne? Küfür ve her türlü isyan zordur. Niye zordur? Çünkü insan tabiatıyla örtüşmüyor. Doğru bir insan tabiatı için yalancılık zordur iftira zordur haksızlık zordur zor gelir fıtratı eğer bozulmamışsa müstakim fıtrat sahibi bir kimseye şirk başta olmak üzere bütün günahlar büyüklüklerine göre zor gelirler ama o bunca günahları işledi ya el husnayı yalanlayacak noktaya kadar geldi artık bundan daha küçük olan günahlar Tabiatına, müstakim bir tabiata, doğru bir tabiata, aykırı dahi olsa biz ona ceza olarak kolaylaştırırız. İslam alimleri derler ki, günahın cezasının bir kısmı arkasından bir günah daha işlemektir. Allah Allah! Ne kadar hikmetli! Günahın cezasının bir kısmı arkasından bir günah daha işlemektir. İyiliğin mükafatının bir kısmı hepsi değil ama mükafatının bir kısmı arkasından başka iyilikler yapabilmektir. Muhtemelen bu ayeti kerimeden ve benzeri ayetlerden çıkarmışlar. Arkasından devam ediyor. Ve emmemen nasıldı? Ve emmemen itteka ve saddaqa bil husne. Takvalı hareket edip el husna tasdiqudan yani kelime-i tevhid tasdiqudan ne gelince ve ammamen ataa nasul dur şu kuran dur bakalım yanlış okuyor mu ya Ve ammamen ammamen saddaka billah subhanallah hep, her zaman okuduğumuz şey he, yukarısı karısı fe ammamen baştan okumadığımız için biz ortadan okuduğumuz için bir türlü doğru gelmiyor. Fe ammamen ve vettaka ve saddaqa bil husna. Göberççe verip günahlardan korunan ve tasdik edene gelince fe sen biz ona esasen kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Niçin kolay iyilik yapmak? Çünkü Cenab-ı Allah'ın şeriatı fıtratla örtüşen bir şeriattır. Fıtrata aykırı değildir. Fıtrata uygundur. Kolaylıkla işlenir. Fesen yessirehu liyusrâ. Biz de ona esasen kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Ayet-i kerimelerin nazmını bozmamak için okuyalım, devam edelim. Açıkladık, bir daha açıklamayacağız. Ve emmen men bahile ve istigna ve kezzebe bil lil Mallarıyla yüceldiklerini zannedenlere de ithaf olmak üzere şu 11. ayet-i kerimeyi de okuyalım. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ اِذَا تَرَدَّ Allah Allah. Eğer kişi kendisi aşağılara yuvarlanmışsa malının ona bir faydası olmaz. Kapitalist zihniyet öyle berbat ki Kur'an-ı Kerim'de onu bir, öyle bir yerle bir ediyor ki. Kapitalist zihniyet, zengin olmak farklıdır. Kapitalist zihniyete sahip olmak farklıdır. Bunlar üzerinde şimdilik durmayalım da bunu hatırlatmakla yetinelim. Onun için zihniyetten bahsediyoruz. Yoksa Abdurrahman bin Auf da zengindi ama haşa kapitalist değildi. Ezzübeyir bin Avvam da çok zengindi. Fakat haşa kapitalist değildi. Bunları ayırmak lazım. İşte konumuza dönecek olursak Cenab-ı Allah biz insanlara iyilik yapma kabiliyetini de vermiş kötülük yapma kabiliyetini de vermiş. Dolayısıyla yapmama kabiliyetini de vermiş. Yani biz hürüz. Şunu yapmakta veya yapmamakta serbestiz. Ne beni buraya gelmek için zorlayan bir şey vardır ne sizleri. Biz bunu kendi tercihimizle, kendi hür irademizle yaptığımız seçim neticesinde buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Alışa alışa Cenab-ı Allah bizim için kolaylaştırmış oluyoruz. İyilik böyledir. Buna eğer inşallah iyiliktir. Rabbimizin yani yaptığımız bu amel hakkında hüsnü vardır. Olmasaydı da yapmazdık. Olmasaydı. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi ve bilmesine uygun olarak bunu takdir etmiş olması bizi o işi yapmaya mecbur etmiyor. O halde ne biz özgür irade sahibiyiz Allah'a rağmen iş yaparız diyen kul kendi fiilini kendisi yaratır diyen geçmişte de günümüzde de öyle. Allah'a kafa tutan zihniyetler var. Mu'tezili anlayış yani kaderci, kaderiyeci anlayış e, makbuldur. Ne de biz mecburuz kardeşim elimden ne gelir diyecek durumumuz var. İkisi de yanlış. Ya nedir? Az önce bu muhteşem surede bu fevkalade, güzel ve özlü ifadelerle anlatıldığından ibarettir gerçek. Biz iyiliği de Tasdik saddaka bil hüsne diyor. Kendisi en iyi olanı en güzel olanı tasdik ederse. Kezzebe bil hüsne diyor. Kendisi yalanlarsa. Değil mi? Feceallâhu yusaddikul hüsne derdi o zaman Allahü Teala. Onun el hüsnayı tasdik etmesini sağladık derdi. Onun el hüsnayı yalanlamasını biz sağladık derdi. Öyle değil. O halde bir takım ayet-i kerimeler ilk okunduğu zaman bir çeşit cebriyecilik kokuyor. Cebriyecilik kokuyor. Cebriyecilik yani mecbur, kul mecburdur. Bu değil. Biz batılılar buna ve yanlış olarak da bizim terminolojimize tercüme ediliyor. Fatalistleri kadercilik diye tercüme ediyorlar. Fatalizmi veyahut da. Hayır kadercilik değildir. Kaderiye, kaderiye fırkasına kaderi inkar ettikleri için o isim verilmiştir. Kate, kavram kargaşçısıyla sebep oluyor. Bunu da kısaca böyle işaret etmiş olalım. O halde Cenab-ı Allah'ın bizim ne yapacağımızı tespit etmiş olmasının bizi zorlayıcı bir tarafı yok. Ya Allahü Teala bizim neyi ne zaman yapacağımızı bilmesi ve takdir etmiş olması ancak Onun uluhiyetinin kemalini mülkünde cereyan etmiş ve edecek her bir şeyi eksiksiz ve mükemmel şekliyle bildiğini her bir amelin ve her bir işin ve her bir hadisenin meydana gelmesi için muayyen bir takım şartlar olduğunu şartlar ve zaman tahakkuk edince hepsi yine Allah'ın ilmine uygun olarak meydana geldiğini biliyoruz. Bu da Allahü Teala'nın alim, hakim, habir, müdebbir, mükevvin, halik ve ile konuyla alakalı bütün Esma-i Hüsna'ya sahip olduğunu gösteriyor. İşte bundan sonra hemen arkası geliyor. Biri dünya ile alakalı ayetin yarısı. Biz her insanın amelini, efendim, ne yaptık? Onun boynundan ayrılmaz bir şekilde koyduk. Türkçedeki aln al yazısı gibi. Ta'ir kelimesinin nereden geldiğini kısaca geçen dersimizde izah etmiştik. Ve nukhricu lehu kıyameti kitaben Şimdi de ahirete geçtik. Ve biz ona kıyamet gününde önünde yayılmış, açılmış bulacağı bir kitap çıkartacağız. Ona diyeceğiz ki ikra kitabek. Rabbim bu emre muhatap olacağımız zaman işlerimizi kolaylaştırsın. Amen. O kitapta güzel şeyler bulup güzel şeyler okubayım müyesser <gülüyor> eylesin. Amen. Lütfeylesin. Amen. Dolayısıyla bu dünyada öyle güzel şeyler yazılacak amelleri işlemeyi takdir buyursun. Hakkımızda hayırlıları yazsın inşallah. İkra kitabek. Ona denilecek ki kendi kitabını kendin oku. Kefe binefsikel yevme aleyke hasibâ. Kendi kendini hesaba çeken olarak sen kendine yeteceksin. Yeterlisin. Okuyacağız o kitabımızı ve toplamayı çıkarmayı biz yapacağız neticeyi biz göreceğiz. Neticeyi biz göreceğiz. Evet, öyle. Ve biz kendi kendimizi hesaba çekmek hususunda kendimiz yeterli olacağız. Şimdi tekrar ayet kerime dünyaya döndü. Men ihteda fennema يهتدي لنفسه. Çünkü kitabı okumanın neticesinde orada da anlayacağız. Ben dünyadayken hidayet bulmuş olanlardan mıydım? Yoksa dalalette kalmış ve onu tercih etmiş olanlardan mıydım? Her kim hidayet bulursa ancak kendi lehine, kendisinin lehine hidayet bulmuş olur. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا Kim de doğru yoldan saparsa şaşırırsa kendi nefsinin aleyhine sapıtmış doğru yoldan uzaklaşmış olur. Ve la tezru wazire Kitabımızı okuduk. Sonuç belli oldu. Her şey açık açık görüldü. Ya benim dünyada çok iyi arkadaşlarım vardı, dostlarım vardı, annem vardı, babam vardı, evlatlarım vardı. Li kullimrin minhum yevma izen şan diyor Bu saydıklarımızın ve sayadıklarımızın her birisini kendisine Kendisini başka işle uğraşmasına fırsat vermeyecek kadar meşgul edecek işi var. Öyle meşgul olacak ki herkes kendi haliyle. Başkasıyla ilgilenecek vakti kalmayacak. Kesinlikle. Yevme la yeczi validun avveledihi ve la mevludun. Huvacazin avvalidihi şey'e. O gün öyle bir gün olacak ki. Bir baba evladına faydalı olamayacak. Ve bir evlat da babasına fayda sağlayamayacak. Ne biçim gündür bu ya? Savuru kabil değil. Baba ve evlat. İkisi de gitişine be diyecek öbürüne. Bu ne biçim gündür? Ne müthiş bir gündür. O dehşet babaya evladını, evlada babayı unutturacak. O halde böyle bir güne şimdiden hazırlanmak lazım. Hiç olmasa o kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı o mahşerdeki ahvalden sonra cennette beraber olma ümidi olsun. Hadi o gün tamam. O esnada, o mahşerde, o hesap gününde herkes kendi haliyle ilgilendi. Bari ondan sonrası beraber olalım. Bunun için Cenab-ı Allah'ın babaya en büyük lütufları arasında salih bir evlat vardır. Bir evlada da Cenab-ı Allah'ın en büyük lütufları arasında salih bir anne baba lütfu vardır. O büyük bir lütuf. Çünkü bunlar dünya hayatında sırat-ı müstakim üzerinde yürümek noktasında birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Gerçek manada evladını seven bir anne ve baba, evlatlarının yanlışlarına göz yummaz. Göz yumuyorsa anne baba değildir. Gerçek manada evladının iyiliğini isteyen anne baba değildir. Anne babasını gerçekten seven evlat da, anne babasının yanlışlarına göz yummaz. Hele onların yanlışlarına ortak olmak, en yapılmayacak iştir. En yapılmayacak iştir. Ne demişti Peygamber aleyhissalatü Safa tepesinde Kureyş'e hitap ederken bütün akrabalarını boy boy tek tek saydı yakınlıklarına göre sonunda geldi Fatıma radıyallahu aleyhi ve Ey Muhammed'in kızı Fatıma! malımdan istediğini iste. Hepsi gözlerine feda olsun. Fakat kıyamet gününde nefsini Allah'ın elinden kurtarmaya bak. Çünkü o vakit benim sana faydam olmayacak. Var mı bunun ötesi? İşte la eczi vâli budur. Babanın evladına hiçbir fayda sağlayamayacağı bir zah. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hiçbir kimse evladına güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmamıştır. Tamam çok güzel, evladınıza ev alıyorsunuz alın tabi. Araba almak istersiniz alın tabi. Güzel bir tahsil yapmak istersiniz, yaptırmak istersiniz yaptırın tabi vazifenizdir. Hatta ümmete karşı bir sorumluluğunuzdur. Fakat bunları yaparken ahlaklarını ihmal etmeyin. Müslüman bir evlat olarak yetişmeleri için elinizden gelen hiçbir şeyi de esirgemeyin. Tedbirlerinizi, sorumluluklarınızı alın ve yerine getirin. Çünkü bundan daha değerli bir miras bırakamazsınız çocuklarınız. Bunu verebildiyseniz öbürünü verebilmişseniz ne ala veremediyseniz de üzülmeyin. Cenab-ı Allah kimseyi aç bırakmamıştır. Bırakmaz da. Ve herkese de ne takdir etmişse mutlaka erişir kısmeti eline ulaşır. Ve kim saparsa kendi aleyhine sapar ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Vizir Ağır yük demek. Vezir kelimesi de aynı kökten geliyor. Vezir de vezir olduğu kimsenin yardımcı olduğu kimsenin yükünü paylaşan kimse demek. Hiçbir yük taşıyıcı bir başka yük taşıyıcının yükünü taşıyamaz. Taşımaz. Yük taşıyan hiçbir kimse bir başka yük taşıyıcısının yükünü Taşımaz. Yani kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ve ma kunna hatta nab'asa rasuluhu. Ve biz zaten bir resul göndermedikçe hiçbir kimseyi daha doğrusu kimseleri azaplandırıcılar değiliz. Ayet-i kerimenin bu bölümü gerçekten oldukça anlamlı ve İslam tarihinde ilim tarihinde üzerinde çokça durulmuş çok geniş açıklamaların yapılmış olduğu buyruklar arasında yer alır. Bununla alakalı olarak işte Resul gönderilmemiş olan kimseler ve kast gönderilmeyeceği belirtilen azap hangisi? Bununla alakalı hususlardan birisi de Resul gelmiş ama sesi Resulün daveti kendisine ulaşmamış. Bunların hükmü nedir? Bir diğer husus cehalet dini bilmemek dini hükümleri bilmemek nereye kadar ne zaman mazerettir? Gibi bir çok önemli mesele bu ayet-i kerimeden hareketle kimi tefsirlerde, kimi mesela kelam kitaplarında ve benzeri kitaplarda ne yapılmıştır? Tartışma konusu yapılmıştır İslam alimleri tarafından. Ayet-i kerime ile alakalı olarak yapabildiğimiz kadarıyla şöyle ufak bir hülasa yapalım. Resul ne yapar? Niçin için gönderilir? Resul Allah'ın insanlara hitabını taşıyan yüce şahsiyettir. Allah da hitabında insanlara kendisine karşı ve diğer insanlara ve mahlukata karşı yapmaları gerekenleri ve yapmamaları gerekenleri bildirir. Peki? Siz benden bir şey isteyeceksiniz. Söylemediğiniz sürece ve bu söylediğinizde bana ulaşmadığı sürece ben sizin ne istediğinizi nereden bileceğim? O halde Resul, Cenab-ı Allah'ın kullarından isteklerini bildirmekle görevli olan yüce şahsiyettir. Resulün muhatabı olanlar, hitabını duyanlar, Resulün de mucizesini görerek kesin olarak Allah'ın kendilerinden bunu istediklerini bilirler. O halde resulün gönderilmesinden kasıt onun mesajının kullara ulaşmasıdır. Birebir görmek değildir. Eğer Resulün hitabı bir kişiye veya bir topluma ulaşmamışsa o kişinin veya o toplumun haline ne yapılır? Bakılır. Bu mesajın ulaşmayış sebebi onların herhangi bir kusurunun neticesi midir? Yoksa gerçekten onların bu ulaşmamada bir olumsuz etkileri yok mudur? Eğer yoksa bu konuda yani onların bir taksiri, bir eksiği, mevzu bahis değilse Resul'ün mesajının kendilerine ulaşmamasında onların bir eksikleri, bir kusurları yoksa akıl ile bilinmeyecek, bilinmesi mümkün olmayan hususlardan Cenab-ı Allah tarafından sorumlu tutulmayacakları anlaşılmaktadır bu ayet-i Akıl ile bilinmeyecek. Niye? Bilinmesi mümkün olmayan. İslam alimlerinin bu konuda kabul etmemiz gerekiyor. İki farklı görüşü vardır temel itibariyle. Allah'ın varlığının ve birliğinin akılla bilinebileceğini kabul edenler var. Maturidiler mesela. Hayır efendim biz Allah'ın varlığını ve birliğini dahi ancak Resul'ü duyduktan sonra öğrenebiliriz diyenler var. Farklı bir konu bu ayrı bir tartışma konusu kitaplarda uzun uzun tartışılmıştır. Tarafların kendilerine göre delilleri vardır. Biz onun üzerinde durmayalım. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Gerçi e, insanoğlu tartışmayı veya farazi meseleleri çokça tartışmaktan hoşlanır. Ya diyelim ki işte Afrika'nın ortalarındaki bir e, siyahi bir insana biz peygamberin sesi duymadı. Allah bunu ne yapacak? Onu geç. Allah adaletlidir, alimdir, hakimdir. Kullarına da zulmetmez. Bana zulmetmediği gibi ona da zulmetmeyecektir. Dolayısıyla onun adına benim korkmamı gerektiren bir hadise de yoktur. Niye korkayım ki? Cenab-ı Allah ona neyin ulaşıp neyin ulaşmadığını. Bu konuda kendisinin kusurunun olup olmadığını bilmez mi? Fazlasıyla bilir. Acenab Allah bana bu ilkeyi koymuş. Biz Rasul göndermedikçe azaplandırıcı değiliz. Niye söylüyor bunu? Bize olan merhametini bir, iki, hudjetin yani şer'i delilin, şeriatın ulaşmasıyla doğru olarak ulaşmasıyla ikame edilebileceğini. Şimdi bazen birilerine ayet okursunuz. Adam Arapçasını bilmez. Siz tercüme edersiniz. Yok ben bunu havsalam almadı ders. Biz de hemen arkasından kafir oldun deriz. Diyemeyiz. Şundan emin oluncaya kadar diyemeyiz. Ayeti doğru olarak anladığını kabul ediyor, benim de doğru söylediğimi kabul ediyor da mı inkar ediyor? Yoksa, yoksa benim ayeti doğru olarak aktardığımdan emin olmadığı için mi inkar ediyor? Eğer ise ve ben ona kafir dedimse, o ancak benim kafirim olur ifadelerindeyse, beni inkar etmiş olur. ...benim verdiğim anlamı inkar etmiş olur. Çünkü benim doğru söylediğimden... ...emin değil henüz. Ve ben de ona doğru söylediğimi ispatlayamamışım. Bir şekilde. İspatlayamıyorum. O zaman ona dikkat etmek lazım. Bunun için bu örneğini için veriyorum. Günümüzde insanlar... ...kendilerine de acımıyor. Muhataplarına da acımıyor. Bu şekilde... Kendilerini ne bileyim küfür ve tekfir hastalığına kaptırmış olanlar. Bu yanlıştır. Buna dikkat etmek lazım. Bu işi gerçekten ilim ehline bırakmaları lazım. Şahıslar ile alakalı hükümler verilirken şahısların durumunun ayrıntılı bir şekilde tek tek incelenmesi, tetkik edilmesi lazım ...ve bu ayet-i kerimede anlatıldığı gibi, belirtildiği gibi... ...kitaplarımızda klasik bir ifadeyle hüccetin ikame edilmesi... ...yani tartışılmaz delilin dimdik ortaya konulması. Her şey ayan beyan belli olmadıkça... ...ve bu ayan beyanlığa rağmen imani ve İslami bir hakikati... ...bir kimse açık seçik ve tartışılmaz bir şekilde... ...tevilsiz bir şekilde inkar ettiği sabit olmadıkça... Kimseyi tekfir etmek mümkün değildir şerahı. Müslümanlar bu konuda dediğim gibi kendilerine de acımak zorundadır. Muhataplarına da acımak zorundadır. Bizim önemli vazifemiz tekfir değildir. Bizim önemli vazifemiz rasullerin vazifesidir. Rasuller insanlara sen kafir oldun sen gittin ayvayı yedin demekle tebliğ etmedi. Onların tebliğleri bu değil. Resullerin tebliği hak budur, hakikat budur. Haydi bunu kabul edin demekti. İnsanları tekfir etmeden önce onlara bu hakikati, bu dini ne kadar tebliğ ettiğimize bakalım. Bu manada onlara karşı sorumluluğumuzu ne kadar yerine getirdiğimizi ölçüp biçelim. Ama tekfir bu manada hiçbir şekilde sena sorumluluğunu hatırlatmaz. İşte şeytanın en ciddi tuzaklarından birisi de budur. Eğer bir amel sana seni unutturuyorsa o amel iyi bir amel değildir. Ne diyor Cenab-ı Allah? Estağidu billah. Ve la tekunu Sakın Allah'ı unutan ve Allah'ı unuttukları için Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturdu. kimseler gibi olmayın diyor. Kendini unutturma. Kendini seni sana seni unutturacak amellerden uzak dur. Düşüncelerden uzak dur. Bunlar senin hayrına değildir. Ben başkalarının günahlarıyla uğraşırken kendi günahlarımı hatırıma getirmiyorsam şeytanın tuzağının ta ortasına düşmüşüm demektir. Başkalarının kusurlarını irdelerken, büyütürken gözümde kendi kusurlarımı küçültürsen veya görmezlikten gelirsen, şeytanın bulunmaz, bulunmaz bir avıyım demektir. Müminin halbuki Yapması gereken şu, karşısındaki özellikle kardeşinin güzelliklerini gözlerinde büyütecek. Gözünde büyütecek. Onlara hayran olacak. Onları örnek alacak. Kendisinin de hatalarını küçümsemeyecek. Kusurlarını basit görmeyecek. Hafife almayacak. Havf vereceği budur zaten. Ona dikkat etmek lazım. O halde biz kendimize bakacağız. Resulün tebliği bana ulaştı mı? Ulaştı. O halde ben azaba maruz kalabilirim. Bir de işin bu tarafı var. Çünkü diyor ki Resul Cenab-ı Allah biz Resul göndermediğince kimseyi azaplandırmayacağız. Öyle mi? Öyle. Bu ne demek? Resul gönderirsek azap da devreye girer demektir. Ne zaman devreye girer? Devreye girer. Resul'ün dediklerine aykırı hareket ettiğimiz takdirde. Bu ayet-i kerimenin bu yönüyle alakalı gündeme getirdiğimiz tartışmalar ayet-i kerimenin bize asıl verdiği mesajı çoğunlukla unutturuyor. Çünkü Resul'ün tebliğinin kendilerine ulaşmadığı insanlar bizim dışımızda. Biz çünkü muhatap olduk, duyduk. Bunda şüphe yok. O halde azap bizim için mevzu bahistir. Söz konusudur. Haydi bunun üzerinde düşünelim diyeceksiniz. <gülüyor> Haydi bu açıdan kendimi değerlendireyim. Resulullah'ın daveti bana ulaştı da ne yapıyorum ben bu davetle karşı? Bu davete karşı benim tutumum ne? Niye bu tarafını düşünmüyoruz? Açıl düşünmemiz gereken budur aslında çünkü Cenab-ı Allah diyor ki Resul geldi mi azap da gelir azap da gelebilir öyle ya Nuh Aleyhisselam kavmini Cenab-ı Allah ne zaman azaplandırdı Nuh Aleyhisselam gelip onlara daveti ilettikten sonra Cenab-ı Allah Mekkeli müşrikler hakkında <Sessizlik> ne zaman dedi Mekke'de tebliği hakkıyla onlara ulaştırdıktan sonra yani o güvendikleri toplulukları pek yakından bozguna uğrayacaklar ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Dediği ayet Mekke'den azil olmuştu. Tebliğ yani onlara ulaşmıştı. Ve buna benzer bütün peygamberlerin hali bu. Bir ayet-i kerime Geliyor ki aslında her bir ayet aynı zamanda bir Allah'ın bir sünnetini gündem ediyor veya birkaç sünnetini. Şimdi bu ayet-i kerime gördüğümüz 15. ayeti 10'da 10. de öyle olduğu gibi. Fakat bu 16. ayet-i kerimenin bir farkı var bundan önceki ayet-i kerimelerle. Doğrudan doğruya dünya hayatı ile alakalıdır. Resul geldi. Ne yaptı Resul? Az önce bahsettiğimiz gibi. Mesajını tebliğ etti. Resulün tebliği kimlere? İşte 16. ayet bunu ifade ediyor. Diyor ki, hani biz Resul göndermedikçe kimseyi azaplandıracağız, azaplandırmayız değil mi? Öyle dedi, evet. Burada ne diyor? Estağilu billah. Ve biz bir kasabayı, bir şehri Helak etmek istediğimiz zaman oranın mütreflerine yani lüks ve refah içerisinde yaşayıp ahireti unutanlarına, dini imanı unutanlarına emir veririz. Kimler aracılığıyla? Rasuller aracılığıyla. Emirlerimizi bildiririz. Onlar ne yaparlar? فَفَسَقُوا ف۪يهَا Orada fasıtlık ederler. Yoldan çıkarlar. فَهَقَّ عَلَيْهَا Bu sebeple onun üzerine de Azap sözü hakk olur. Fedemmer nahe tedmira. Bunun akabinde biz de onu alabildiğine yıkar, tahrip eder, yerle bir ederiz diyor. Kısa bir fasıladan sonra inşallah bu ayet-i kerimeden devam eder.